Aleykümselam. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Günümüzde bazen bilerek, bazen de bilmeyerek de olsa maalesef insanların hakkına giriyoruz ve işin en kötüsü bunun farkında bile olmuyoruz. Şöyle düşünebiliriz, o kadar çok günah işliyoruz ki neredeyse hatasız bir Saatimiz olmadığı için kul hakkı nedir, birinin hakkına girdik mi, bunun farkında bile olamıyoruz. Ve bu farkında olmayışımız bir alışkanlık haline getiriyor bu işi. Önemli olan meseleleri bile basitmiş gibi geçiştirebiliyoruz. İşte bugün bu önemsiz gibi görünen ama neuzübillah, cehenneme girme sebeplerinin başlarında yer alan kul hakkı mevzusunu biraz gerçek gündemimize alalım mı? Şimdi bir tespit yapalım sizinle. Kendi kendimize konuşalım. İçimize doğru bu sesimizi dinletmeye çalışalım bugün. Ben neden böyleyim? Kendimde olan yanlışların farkındayım. Bunu en iyi fark eden benim. Ve benden de daha iyi fark eden, neyi nasıl yapacağımı bilen bir de Zât-u var. Celle Celaluhu, Mevlamız var. Hal böyleyken, kibirli olmam mı? Yoksa imanımdaki zayıflık mı beni bu hale getiriyor? Ben neden günahları önemsemiyorum? Neden kul hakkı benim için kinci üçüncü planda kalıyor. Neden patronumun söylemleri, mesai kavramı birinci planda. Neden acaba moda birinci planda benim için? hangi başörtünün ne kadar olduğu? Hangi ayakkabının nereden alındığında markasının kaça geleceği? Neden acaba sosyal platformlarda olup olmamam birinci planda da günahlar ve en berbat? hüsran şekillerinden bir tanesi olan bu kul hakkıyla yarın Allahü Teala'nın divanında durmak neden geri planlardı? Ve soralım kendimizi. Kendimizi toparlamamıza, doğru yola girmemize engel olan şey ne? İşte bunun için bu radyo programında acizane siz Değerli kardeşlerimle beraber bu vakti paylaşıyoruz. İnsan kendi kendini yetiştirir kardeşlerim. Bu insanın doğruyu görmesi ve kendini yetiştirebilmesi için de bu konuların ehli olan kişilerin hakkı ve doğruyu haykırması gerekir. Biz de o kişilerin eserlerinden, onların fikirlerinden pay ediyoruz size bize. Kişi kendini yetiştirebilmesi için de o konuda hevesli olması, öğrenmek için çabalaması gerekir. Bugün, kul hakkı birçok insan için neden önemsiz? O program başında anlattığım sahte gündemlerden dolayı. Bizim gündemimiz değil bunlar. En azından birinci planda değil. Neden çabalamıyoruz? Nefsimize ağır geliyordu ondan. Şu radyo programında birazdan bu program bittikten sonra arkadaşlarımız atacaklar YouTube'a 100 kişi dinleyecek belki 200 kişi dinleyecek. Ama gereksiz ve hem bu dünya için hem de ahiret için hiçbir şekilde faydası olmayan tamamen zaman kaybı hatta içinde günah barındıran birçok şey milyonlarca kişi tarafından defalarca izlenecek. İşte bu Bizim geldiğimiz durumu gözler önüne seriyor arkadaşlar. O yüzden ben sizleri çok seviyorum. Sayımız az da olsa sizin bu talepleriniz şu saatte şu programı dinliyor olmanız da bizi mutlu ediyor. Ki hoş İbrahim için, Mehmet için, Ahmet için dinlemiyorsunuz. Bir şeyler arada hatırlayabilirim diye dinliyorsunuz ya... Bu rızanız, bu isteğiniz takdire değer. Hepinizden Allahü Teala razı olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ilme merakınızı arttırsın. Diğer kardeşlerimizin de bilmiyorlar, bilselerdi böyle yapmazlardı. Şu anlatılan ahiretimiz hem de bu dünya için gerekli olan bilgileri dinlemelerini nasip eylesin. Biz aciz ve günahkar kullarına da güzel bir şekilde sizi anlatmayı etkili olabilmeyi nasip eylesin amin. Çünkü her şey Mevlamız'dan. Şimdi kul hakkı kısaca başkalarına ait olan bazı hakları elde etmek, gasp etmek. Bunlar maddi haklar oluyor, manevi haklar oluyor. İlerleyen dakikalarda çok böyle kolaycana anlaşılabilir maddi haklar neler, manevi haklar neler anlatmaya çalışalım. Çok çok çeşidi var bunların. Bazen haksız yere bir insanın başkasının olan malı alması, çalması, efendim gıybet etmesi veya ona iftira atması gibi hatta giyim kuşamla ilgili o kadar ilginç örnekler var ki kul hakkı öyle veya böyle mutlaka bir taraftan bizi maalesef diyorum Kendine çeken bir kötülük. Haksız kazanç elde ettiniz kul hakkı. Aldattınız kul hakkı. Tefecilik yaptınız kul hakkı. Devlete ait olan bir yardım. Bunu hak etmediğiniz halde, rüşvetle şunla bunla aldatma ile yaptığınız daha büyük kul hakkı. Hakaret ettiğiniz kul hakkı. Efendim apartmanda oturuyorsunuz. Yüksek sesle bağırıp çağırıyorsunuz, müzik dinliyorsunuz, televizyonun sesi çok açık. İnsanları rahatsız ettiniz, kul hakkı. Efendim, halı silkiyorsunuz veya yediğiniz sofranın bezini alıp mutfaktan aşağı doğru atıyorsunuz, kul hakkı. Küfür ettiniz, alay ettiniz, kul hakkı. Bir kişiyi tehcir ettiniz. Alay ettiniz, hafife aldınız, mahcup ettiniz, lakap taktınız, kul hakkı. O kadar çok çeşitleri var ki bunun. Şimdi böyle kapsamlı bir durumda ne kadar bu hataya meyilliyiz, ne kadar tehlikeli bir durumdayız, bunu dikkatlerinize sunuyorum. Bugün yüz tane madde, hızlı hızlı Kul hakları ile alakalı yüz maddeyi hazırladık, onları sizlerle toparlaya toparlaya aktarmak istiyorum. Öyle kul hakkı sadece birine para verdik, bir o bizim paramızı aldı vermedi veya iftira attı değil. O kadar çok dallı budaklı bir konu ki bunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Değerli dinleyenlerim, güzel kardeşlerim, akıllı kardeşlerim, Kul hakkı peki nasıl ödenecek? Ben bu saydığınız birçok maddeye maalesef düştüm, nefsime uydum. Şeytan beni kandırdı, tamam. Peki nasıl kurtulabilirim? Bunu da inşallah konuşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı şöyle buyuruyorlar. Kim bir kul hakkı yemişse Hemen o kardeşiyle helalleşsin. Mahşer günü dirhem de geçmez, dinar da. Evet, böyle olunca o kişinin sevapları alınır, hakkı yenen kişiye verilir. Şayet sevapları yoksa tükenmişse, hakkını yediği kişinin günahları o kişiye yüklenir. Düşünün, bir insanı sevmiyorsunuz. Sevmediğiniz insan için bir iyilik yapmak ister misiniz? İstemeyiz. Hatta onun kötülüğü için çalışırız. Bu başka bir konu. Bu da olmaması gereken bir şey. Ama örneği çok uçlarda vermek istiyorum. Siz darbe yediğiniz, beğenmediğiniz, sevilmemesi gereken bir kişi diyelim sevmediğiniz bir insanın iyiliğini ister misiniz? Hatta onun için kendinizden bir hediye vermek ister misiniz? İbrahim abi sen ne diyorsun ya? Ama veriyoruz. Çünkü gıybet ediyoruz. Ne kadar kötü bir şey. Hem sevmediğiniz bir insan, karşınızda olsa, ona selam bile vermeyeceksiniz ama kazancınızı dağıtıyorsunuz. Ne kadar tehlikeli bir durum bu. Gıybet en büyük kul haklarından bir tanesi. O yüzden latife yapmış bir hocamız, gıybet etmeden duramıyorsan, en azından annenin, babanın, kardeşinin gıybetini yap. Parantez açıyorum. Emir olarak değil, madem yapamıyorsun, sevabın başka yere gitmesin, düşünün. O kadar sıcaklarda örtündün diyelim, sabahleyin o soğuk havalarda abdestini aldın. Namazını kılıyorsun, tespihatını yapıyorsun. Hayırda bulunduğunu zannediyorsun dünyada. Ahirete o mizana çıktığımız zaman, hesap kitap başladığı zaman bir de bakıyoruz ki birçok zayıf notumuz var. Halbuki ben dünyada şunları şunları yaptım diye aklımıza geliyor ama bize hatırlatılıyor ki sen onları kaybettin. Onları gıybetle komşunun, şunun, bunun kimisi artık hediye olarak verdin. Geçmiş olsun. İşte bu konuda az önceki hadis-i şeriften sonra yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Az önce sizlerle paylaştığım Buhari'de geçen bir hadis-i şerifti. Şimdi de Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyor. Sizin yakın olduğunuz bir hadis-i şerif bu. Kim iflas etti biz dünyada? Kim iflas etti? Dediğimiz zaman aklınıza dükkanı vardı, dükkanı battı diyoruz. Maddi şey aklımıza geliyor. Bu hadis-i şerifte ne aktarılacak? Ahirette kul hakkıyla huzura gelen kişi iflas etmiş olacak. Şöyle buyuruluyor. Müflis şu kimsedir ki, Kıyamette defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur fakat bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur, sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilip cehenneme atılır maazallah. Nasıl bir izah! İşte böyle. Düşünün, daha da korkunç bir yere geldik şimdi. Sevmediğimiz, bizden yarar görmesini istemediğimiz, bir kaşık suda boğmak istediğimiz bir insana kendi faydamızı, kendi değerlerimizi, kendi edinimlerimizi, kazancımızı veriyoruz demiştik. Şimdi ne, nereye geldi olay? Ne oldu? Onun hata ve günahlarını da yüklenmek zorundayız. Bu daha da korkunç. Sen pisliğini yap, zinayı yap, içkiyi iç, hırsızlık yap, faiziye o günahları bana ver. Neden? Senin gıybetini ettim. İşte o yüzden Allah dostları ne anlatıyorlar? Sakın, sakın, sakın. Efendim, o bir müşrikti veya sevmediğim bir adamdı. Şu, buydu. Kardeşim, onun gıybetini yapma. Ki kaldı ki, Müslüman bir kişinin gıybetini yapmak. E o namaz kılmıyor zaten, içki içiyor, kumar oynuyor. Sana ne bundan? Yarın o hataları, o haramları senin işlemeyeceğine bir garantin mi var? Birinci kat semadan sana inen bir levha mı var yoksa? Bu kulumuz direkt olarak cennete gidecektir. Cennetteki yeri de kendisine arz olunmuştur diyen bir belge mi var acaba elinizde? ki insanların namazıyla, insanların kılık kıyafetiyle, insanların efendim dış görünüşüyle veya günahlarıyla yargılıyoruz. Biz kimiz? Bunu çok yapıyoruz. Bir de kul hakkı derken, iki insanın arasında olan bir hak oluyor. Buna ne diyelim? Bireysel diyelim. Ben, ben, Ahmet arasında, Ahmet'le Veysel arasında, Ayşe Hanım'la, efendim, diğer hanımla. Ama bakın, bir de binlerce, milyonlarca insanın hakkının alındığı, gasp edildiği olaylar olabiliyor. Ben Ahmet'le görüştüm, Ahmet Mehmet'le görüştü, Ayşe kardeşimiz başka bir hanım kardeşiyle görüştü, helalleşti, bitti. Helalleşme bireysel manada mümkün ama kamuya ait eğer bir hata yapıldıysa milyonlarca insanın derler ya tüyü bitmemiş yetimin derler. Ne güzel bir örnek. Onun hakkına girdiysen ya herkesin hakkına girmiş oluyorsun. Bu nedenle kamu malı yiyen vakıf malı yiyen Dernek malı yiyen kimsenin hakkını yediği kişilerle helalleşmesi oldukça zordur. Karşınızda diyelim 3 milyon hakkına girdiğiniz kişi var. Sınava gireceksiniz. 2 milyon kişi başvuru yapmış. Siz ne yaptınız? Torpille girdiniz usulsüz şekilde. 2 milyon kişi sizi bekliyor. Veya devletin verdiği bir engelli maaşı var. Bu engelli maaşını öyle yaptınız, böyle yaptınız, bir engel olmadığı halde sahte raporlarla elinize geçirdiniz. Bu sefer ne oldu? Gerçekten ihtiyaç sahibi olan, gerçekten engelli olan kardeşimiz sizin yüzünüzden geride kaldı. Kaç kişinin önüne geçtiniz? İşte bunlar daha büyük sıkıntılar verir. Kul hakkı kaça ayrılır? Onu bir be öğrenelim. Beşe ayrılır değerli kardeşlerim. Program girizgahında anlatmaya çalıştım. Maddi haklar var. Yani para yönünden, altın yönünden, borç aldık verdik ödemedi şu bu. Hırsızlık yaptı falan. Çek, yazdı ödemedi. Ödemeyeceğini bildiği halde borç aldı gibi. Birazdan konuşacağız. Yani buna maddi haklar, mali haklarda denebilir. İkincisi şu anki konuştuğumuz nevsi yönden kul hakkı. Yani yaşadığımız hayatın içindeki neler gasp edilmiş haklarımız? Mesela bilerek bir uzvumuzun kesilmesi, adam öldürmek veya iftirayla hapse atılmamız gibi. Üçüncüsü kul hakkının türü bizim namusumuzla alakalı Haysiyetimizle alakalı ona ırzi haklar deniyor. Gıybet şu bu. Dördüncü efendim, mahremle ilgili. Hıyanet etmek başkasının çoluk çocuğuna. Fitne çıkarmak onun ailesiyle ilgili gibi. Ve dini olan kul haklarımız var. O da nedir? Kendi kızına, oğluna, hanımına, akrabana... Dini anlatmamak kul hakkıdır. Çocuğuna namazı anlatmamak, namaza kaldırmamak kul hakkıdır. Farzları yerine getirmeyen kardeşlerimizi, akrabalarımıza uygun bir lisanla, hal lisanıyla münasip bir şekilde ve onu rencide etmeden, özellikle birebirde kaldığımız yerde ben seni çok seviyorum. Ne olur. şu yanlıştan dön. Şunu şunu yap demek. Bunları yapmamakta kul hakkıdır. Yarın öbür gün, Ya Rabbi, benim ailemde, sülalemde o kadar hacı hoca vardı, ama bir tanesi bana bir şey söylemedi diye mazeret ileri sürebilir. Ha o mazeret haklıydı, haksızdı, onu konuşmuyoruz. Ama buna yönelmememiz lazım. Şimdi o zaman madem beş tane türü var, maddi hak, nefsi hak, efendim, ırzi hak, mahrem hak ve dini haklar dedik. Kısaca bunlardan bahsettik. Şimdi bir ara verelim. İlk yarım saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu aranın hemen ardından bu 5 tane mevzuyu kısa kısa örneklerle anlatmaya çalışalım kul haklarının. Ardından 100 tane kul hakkı var. Biz bunlardan 10'unu belki biliyoruz, 15'ini biliyoruz ama inanın dinleyince anlayacaksınız. Küçük küçük gördüğümüz haklar var. Bu haklar bizi mahvolmamıza maazallah sebep olabilir. Soğan, sarımsak yemekten tutun da camiye kirli çorapla gitmeye kadar bunlar. İnternette, Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta, şurada, burada. Yemek ve gezi görüntülerini paylaşmak, İnsanların alamayacağı kıyafetleri bak ben aldım nasıl olmuş demekte de kul cool hakkıdır arkadaşlar. Ya birazdan bunları sizinle paylaşalım. Siz de duyduklarınızı diğer kardeşlerimizle paylaşın ki bazı hatalara son verelim. Yeterince günahımız var, bireysel olarak yaptığımız pislikler var. Hatal her bir şeyde dolu, hepimizde dolu. Ama bunların üzerine biz de başkalarının hakkını gasp etmeyelim. Ve son bölümde inşallah, kul hakkından nasıl kurtulabiliriz? Bu işin uzmanları neler anlatıyorlar? Bunlara geçelim oldu mu? İnşallah. Radyolarını yeni açanlara tekrarlıyoruz. Kul hakları. Aman aman aman. Ne basit gördüğümüz şeyler var. Allah korusun. O kul hakları başımıza ne tehlikeler getirecek eğer biz kendimizi değiştirmezsek birazdan konuşmaya devam edelim inşallah. Başımıza Allah korusun bela olması muhtemel kul hakları. İşte birer örnekle çeşitlerini paylaşalım. Maddi olan kul hakları. Bunlar bir insana sahte para vermek olur. Yalan söyleyerek mal satmak olur. Aldatarak mal satmak olur. Birinin malını çalmak, yani hırsızlık olur. Veya birinin malına zarar vermek olur. Örneğin trafiktesiniz, arabayı park ederken, aracın içinde kimse yoktu, ileri geri yaparken, dikiz aynasını kırdınız. Ama adam sizi görmedi. Oradan kaçmak, kul hakkıdır. Rüşvet almak, rüşvet vermek kul hakkıdır. Yalancı şahitlik yapmak kul hakkıdır. Peki ne yapmak lazımdır? Ne yapın, edin, bunlardan kurtulun buyruluyor bize ve Allahu Teala'nın huzuruna kul hakkıyla gidenlerden olmayın deniyor. Büyüklerimiz Çocukluğumuzdan beri hep bu tavsiyeleri söylemişlerdi değil mi? Peki ne yapmamız lazım? Şöyle, dünyada o kişilerle helalleşmemiz gerekiyor. Az önce bir diki zaynası örneğini verdim. Ben ne yapabilirim ki? Adamı mı bekleyeceğim burada? Kimse yok. Hemen bir not kağıdı, kalem kağıt bir yerden bulabiliriz. Silecekleri yapıştırabiliriz. Kardeşim telefon numaram bu. Ben istemeden de olsa arabana çarptım, dizaynını kırdım veya bir zarar verdim. Lütfen beni ara. Ya da sahte para verdik birisine, onu bulmak zorundayız. Yalan söyledik, aldattık, kandırdık, yalancı şahitlik yaptık. Ne yaptıysak onu temizlemeden kendi kendine bunlar temizlenmiyor. Dünyada helalleşmezsek ahirette az önce aktarmaya çalıştığımız gibi, maalesef sevaplarımız onlara veriliyor, öyle helalleştiriliyor. Düşünün, hep adaletten, adaletten bahsediyoruz. Bize karşı birçok insanın adaletsiz olduğundan dem vuruyoruz ya, haşa, sümme haşa, Rabbimizin adaletinden şüphe mi edeceğiz? İşte orada yine, o hak kime aitse, o helalleşene kadar sevaplar veriliyor. Düşünün, bitiyor, bu sefer onun günahları veriliyor. O hak ödenene kadar. Dünyada bizim nefsimize ne kadar ağır geliyor. Ben senin gıybetini yaptım diyemiyoruz. Değil mi? Bu bir vakıa. Bugüne kadar hangimiz acaba bunu dedi, bunu da konuşmak belki gündem etmemiz lazım. Eğri otur, düzgün konuş derler ya, öyle mi? Hangimiz, ben senin ardından konuştum, dedikodunu yaptım. Affet beni dedik. Ama bunlar, maalesef ahirette bizim başımızı yakacağı benziyor. İstediğiniz kadar hayır yapın, istediğiniz kadar İnsanlara tebessüm edin, sosyal etkinliklere katılın, Allah dostları ne anlatıyorlar? Kul hakkı bunlarla geçmiyor. Kul hakkı bire de o meydanda, gel kardeşim, dünyada benim gıybetimi sen yapmıştın ha, al benim şu günahlarımı şeklinde oluyor, ekseriyette. Ne kadar zor bizim için dünyada, bunu yapmak, evet ağır, hiç de kolay değil, ama ahirette Nasıl bir sıkıntı? Peki ne yapacağız? Mal sahibi kimse, kimi kandırdık? Onu maddi bir şeysi yerine vereceğiz. Dünyada helalleşeceğiz. E öldü, eyvah! Onun varisi kimdi? Ona ödeyeceğiz borcumuzu. Varisi yok ve hiçbir şekilde mal sahibi bilinmiyor. Çok seneler geçti. Bildiğimiz bir fakir, gerçekten salih bir fakir varsa ona hediye edeceğiz ama sevabı size değil, bize değil, kimin hakkına girdiyse, kimin parasıysa, kimin hakkıysa o, sevabını sahibine göndereceğiz. Etrafınızda bildiğiniz salih bir fakir yoksa, hizmet eden hayır kurumları vakıflara vereceğiz. Değerli kardeşlerim, bu imkanda yapılamazsa, eğer ben fakirim, Zamanında bir hata yaptım, şu kadar parasını yedim, şu haksızlığı yaptım o kişi için, onu da bulamıyorum, yüzleşemiyorum, af da dileyemiyorum, maddiyatım da yok. Üzerinden şu kadar zaman geçti mesela. O zaman da mal sahibi için ve kendisinin af olması için dua edeceğiz. Neden? Oraya gitmesin diye. Size çok ilginç bir mevzuyu da söyleyip bu bölümü geçeyim, mali hakları bitirelim. Günümüzde bazı maalesef yanlış fikir sahipleri var, bazı cemaatler var. Diyorlar ki, kafirin hakkı olmaz. O yüzden bazı firmalara veya kafirlere ne kadar yalan yanlış bilgi verilirse... Kâfirlere ne kadar özürlü, ayıplı mal satılırsa, kâfirlere ne kadar adaletsizlikle davranıp onların malını çarçur edersem bir hak geçmez. Bu tamamen yanlıştır hatta çok ilginç. Dünyada gönlünü aldın bir Müslümanın. <gülüyor> Helalleştin, parasını verdin. Allah korusun. Sen kâfirin hakkını nasıl vereceksin? Onun gönlünü almazsan ahirette af olunması o kişinin, senin benim, o kafirin hakkına geçersek o kadar zor ki. Çünkü onun bir sevabı olmadığı için bütün yükünü bu sefer almak zorundayız. O sebeple kafirler şöyle böyle ayrı ama hukuk nezdinde ben ne yaparsam yaparım diyemiyoruz. Aman dikkat! Maddi haklar böyle. Nefis ile alakalı haklar var ikinci olarak. Onlar da bizim hayatımızla ilgili kul hakları oluyor. Mesela adam öldürmek. Adamın canına kastediliyor. Tecavüz etmek, bir uzvunu kesmek. Efendim, bir ayağını falan kırmak. Mesela boks müsabakaları, uzak doğu dediğimiz müsabakalar, spor karşılaşmaları bu konuda sıkıntılı. Adamın kolu kırılıyor, bileği kırılıyor, futbolda keza o şekilde. Beyin travması geçiriyor, hatta ölenler bile var. Şüpheli ve çok sıkıntılı işler bunlar. Peki böyle bir durum oldu. Ne yapıyoruz? Tevbe diyoruz. Eee o kişi öldü, nasıl onunla helalleşeceğim? Onun velisiyle helalleşmek gerekiyor. İsterse dinimizin kurallarına göre şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Onun velisi diyelim... Kocasını öldürdü birisi. Eğer hanımı veya işte velisi isterse affeder, isterse belli bir mal ister, isterse mahkemeye verir, hakimden cezalandırılmasını ister. Şeriat kanunlarından bahsediyorum. Lakin İslamiyet'te bugün maalesef halen devam eden kan davası yoktur. O benim babamı öldürdü, ben onun babasını... o onu... Böyle bir şey yok. Nevsi haklar böyle. Irz ile alakalı haklar var. ırza dokunulan haklar var. İnsanın şerefiyle ilgili, haysiyetiyle ilgili mesela dedikodu yapmak işte buna giriyor. Bu üçüncü maddeye giriyor. Şerefle alakalı, adamın, o kadının haysiyetiyle alakalı şeyler. Komşun da olsa, uzaktan akraban da olsa, ne bileyim tanımadığın bir... E, o anda haberleri açtın, bir kişi hakkında da olsa, bir hoca hakkında da olsa. Belki yanlış bilgi getirdi sana bir tanesi, sen de inandın. Evet evet, o adam da böyledir desende. Bir insanın duyduğu zaman üzüleceği, kızacağı, nefret edeceği, haysiyetiyle şerefiyle alakalı şeyler olduğu gibi alay etmekte, iftira etmekte, sövmekte, küçük görmek böyle hal hareketlerle onu aşağılıyor gibi görmekte yine kul hakkıdır. Bu sefer mahremi kul hakları var, namusla ilgili haklar var. Size emanet olarak birisi verildi, bir çocuğu yetiştireceksiniz, hıyanet ettiniz, malını elinden aldınız. Bunlar da maalesef günümüzde oluyor emanete hıyanetlik yapılıyor. Bunlarda özellikle Öksüz'ün, yetimin korunup kullanması o kadar çok dinimizde ön planda yer alıyor ki, bunu böyle düşünmeyenler için büyük bir sıkıntı oluyor, değerli kardeşlerim. Bunun içine kurumları da yerleştirebilirsiniz. Ben sizden şu kadar para alıyorum, şu yardımı alıyorum. Peki ben o parayı sana niçin veriyorum? Şurada, şuradaki Müessesede annesi babası olmayan veya olsa da maddi durumu yerinde olmayan yavruların giyinmesi için ben bu parayı sana bu bin lirayı bu şekilde veriyorum. Bu sefer sen emanet alıp o parayı 500'ünü şuraya verdim, 300'ünü buraya verdim dediğin zaman sıkıntılar oluyor. Bu da kul hakkına giriyor ve. Belki de bu da hak mıdır canım dediğimiz, pek önemsemediğimiz hakların sonuncusu, dini haklar. Çok ilginç. Efendim dini haklar da mı olur? Olur efendim. Emrin altında, emir derken kimse yanlış anlamasın. Kimse kimsenin kölesi değildir diye cümleler kurmayalım. Sorumluluğu altında diye söylüyoruz emri demek. Onda şu var, akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek. Kızım üzülmesin, oğlum üzülmesin, teyzemin, kuzun, e, teyzemin kızını ararsam, şu yanlışını söylersem, kırılır, gücenir, selam vermez, morali bozulur, ergenlik çağında gibi gibi gibi din bilgisini, ama hangi, hangi din bilgisi? Doğru din bilgisini vermeyi terk etmek kul hakkıdır. Yarın o çocuğun, teyzenin kızının, hanımının, annenin ''Hakkıdır. Neden dünyada bana anlatmadın? Neden bana Kur'an-ı Kerim'i öğretmedin? Neden bana namaz kılmayı öğretmedin anne? ''Teyze kızım, bak ne haldeyim. Neden dünyada bir kere bana doğru şeyi anlatmadın? Kırılırsın, gücenirsin diye. Neden oturdun boş boş evinde bir telefona bakardı? Niye bak şu anda ben cehennemin kapısına doğru yaklaştırılıyorum?'' Hiç mi beni düşünmedin? Nerede senin nehri Anil Münker'in, nerede senin dünyada o görevin? Sadece sana verilen o emirleri yerine getirmek, ibadet etmek miydi senin görevin? Hani nerede başka insanların kötülüğüne engel olmaktı? Hani nerede senin başka insanların da Allahu Teala'nın yoluna girmesi için çabalaman neredeydi? İşte dediği zaman veremeyeceğimiz cevaplardır. Çok ilginç bir mevzu bu. Aynı zamanda dini olan kul hakları senin komşun içinde geçerli. Neden komşunu anlatmadın? Gel kardeşim bir cumaya giderim. Tatlı bir şekilde, güzel bir şekilde ama öyle ona şirin görüneyim diye de dini ayaklar altına almaya çalışmadan. Kardeşim farzdır. Örtünmek farzdır. Efendim cin yoktur. Kardeşim aman dikkat et. Ben sana şirin görünmek için öyle öyle diyemem. Kur'an-ı Kerim'de yazanlar bir tanesine bile seni muhalefet etmen bana ne demen ayrıdır. Yoktur böyle bir şey demen ayrıdır. Tembellikten dolayı nefsine ağır geldiğinden dolayı ibadetleri yapmaman ayrıdır demek lazım. Birçok örnek verilebilir. Hele hele bugünün hocalarına sesleniyorum. Biliyorum zaten beni siz birkaç kardeşim dinliyor ayrı mesele. Ama dinlettirene bakmak lazım. Belki onların kulağına gider. Onları tevbeye davet ediyorum. Birçoğunu. Müslüman bir kadının, erkeğin, bir gencin, çocuğun diniyle oynayan, bilat çıkaran, dinimizde olmayan şeyleri insanların kafasını karıştırmak, ünlü olmak için biraz daha fazla kazanabilmek için Adem Aleyhisselam'ın babası vardır diyenden tutun da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem senin benim gibi hiçbir özelliği olmayan bir insandır diyene geçin. Allahu Teala kaderi bilmez, kimle evleneceğini bilmez diyenden tutun da kişinin ne zaman öleceğini Hak Teâlâ bilmez haşa diyene kadar. İşte büyük bir kul hakkına yakalanmışlardır. Neden? Bireysel kul hakkı iki kişi arasındadır. Yüz binlerce ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanlış ibadet etmelerine, yanlış inanmalarına, yanlış bir itikada sahip olmalarına vesile olan Yalan yanlış kitapları eserleri yazan televizyon ekranlarında şurada burada bu insanların kafasını karıştıran olayları gündem yapan insanlar da büyük bir kul hakkı yemiş durumdadırlar. Veya dini olan o kul haklarından bir tanesi Ramazan-ı Şerif'te herkes oruç tutuyor açıktan açığa sebep yokken yemek yemektir kumar oynadığını, zina ettiğini herkesle paylaşanlardır. Neden? Ben o pisliği yaptım. Bak, belki bir af sebebin vardı. Ama gittin iş yerinde anlattın. Bugün şöyle bir zina ettim. Şöyle kumar oynadım. Şununla buluştum. Bu içkiyi içtim. Bu sefer herkesi şahit tuttun. Ve başkalarının da o şekilde açıktan açığa o günahı işlemesine vesile olduğun için, yine maalesef kötü örnek oldun ya, kul hakkına girdin. Diğer kul hakları kadar kolay değil bu. Kimle helalleşmek lazım? Yanlış bir eser yazdıysa birisi, o zehiri kitap yoluyla insanlara zerk ettiyse, bir kitap daha yazacak özür beyan eden. Televizyon ekranlarında yanlış bir fikir öne sürdü, sonra pişman oldu. Eyvah ben ne yaptım dedi. Kendi başına Allahu Teala'ya tevbe etmesi yetmiyor. Neden? Milyonlarca insanı zehirledi. Televizyon karşısına geçecek veya YouTube'da şurada burada bir video çekecek, evuzu besmele çekecek, tevbe istiğfar edecek, özür diliyorum sizden diyecek. Neden? O pisliği milyonlarca insanla paylaştı. O yaptığı pisliği temizleyecek. Öyle. Kenara çekip de dört duvar arasında yaptığı o günahı temizleyemiyor. İşte o yüzden birileri çok böyle önde olmayı, tanınan bir insan olmayı, bir alim olmayı çok sever. Ama inanın Hak Celle Celaluhu'nun dostları tanınmaktan uzak durmaya çalışırlar. Ün, şan, şöhret çok tehlikelidir derler. Böyle sizin etrafınızda araçtan inerken kapılarınızın açıldığı hoş geldiniz efendim, beş gittiniz efendim, nasılsınız efendim diyen yalaka ordusunun olmasını istiyor olabilirsiniz. Bu hoşumuza gider. Aa ne kadar çok el üstünde tutuluyorum. Cık. Milyonlarca insan ne desem ağızları açık bir şekilde ağzımdan çıkacak o cümleleri bekliyorlar falan. Bu kadar etkili bir insanım mesela. Nereye gidersem ceketler kapanıyor, düğmeler ilikleniyor, kafalar önüne eğiliyor falan. Böyle bir insan olmak isterim, böyle bir kadın olmak isterim vesaire. Ama işte bunun da neticeleri var. Her yaptığın hatada kul hakkındasın. İşte o yüzden söylüyorum. Youtube sayfalarında şu anda mesela milyonlarca... Kişinin tıkladığı şeyler var. O kadar çok geliyor ki 2-3 güne bir radyomuzda onun konuşması geçiyor. Abi ne yapacağız böyle? Nedir diyorum mevzu. Açın çocuklar gösteriyorlar. Abi kul hakkının artmış hali artık. Büyük bir sıkıntı var bakın sosyal medyada bu şeylerde. Eğer bir kişiye yanlış bir şey anlattınız tamam tövbe ettin. Abi bir video atıyorsun, milyonlarca insan seni izliyor. Özellikle hanımlar, yok makyaj yapanlar, çarşafını giymiş bir tanesi, nasıl makyaj yapılır onu gösteriyor. Başörtüsünü nasıl bağlarsın, dudağına sürmüş rujları hanım kardeşimiz, Allah hidayet versin. Gözlerinde fer gitmiş, namazsızlık her tarafından akıyor. Maalesef, ama üç, dört tane, beş tane, İnsan onu izleyecek, nefsine de hoş geliyor, bunları anlatıyor. Ne faydan var. Sen o makyajınla, o başörtülü, çarşaflı halindeki o absürt lisanınla diğer gençleri, çocukları da etkiliyorsun. O nahoş fotoğraflarla, saçma sapan şeylerle sen de bir çığır açıyorsun. İnsanları güldüreyim derken... İnsanların birbirlerine saygısız olmaları için bir çığır açıyorsun. Bu da senin için büyük bir vebal oluyor. Bu da dini haklardan bir tanesi. Nasıl tevbe edeceğiz? Herkese duyuracağız. Bugüne kadar böyle bir video çekmiştim. Örnek veriyorum. Youtube'da Halil İbrahim sofrası sayfası kapanıyor. Niye kapanıyor? Şu şu videoda bu bu bilmem nerede şöyle bir cümle söylemiştim. Ben Pişmanım, bunu böyle her, herkese, milyonlarca insana duymak gerekiyor. Kendimden utanıyorum, Rabbim de affetsin, siz de beni affedin. Bundan sonra daha başka insanları zehirlememek için sayfamı kapatıyorum, bitti. Sanatçılar da aynı şekilde, futbolcular da aynı şekilde, kitap yazarları da aynı şekilde, örneksiniz sizler. O yüzden diyorum, örnek kimse daha fazla sorumludur. O yüzden ünlü olmaya falan gerek yok. Tam tersine kaçacaksın. Nerede kalabalık? Nerede böyle bir herkesin birbirlerine sahte tebessümlerle böyle yalakalık yapmadığı yerler? Kaçacaksın oradan. Aman dikkat. Ama maalesef günümüzde daha fazla maddiyat, maaşın yüksek olması itibar bunlar gözümüzü boyuyor. Peki nedir acaba kul hakları? Neyi saydık şu ana kadar? Gıybet etmeyi saydık mı? Dedikoduyu. Efendim, insanların haysiyetini, itibarını zedeleyen, iftira değil de, Heh, yalancı şahitlik dedik mi? Dedik. Lakap takmak dedik mi? Tamam. Alay etmek dedik mi? Bunlar kulak. Bakın, Müslüman kardeşiyle üç günden fazla dargın durmak kulakıdır. Aşırıya gitmek, insanları huzursuz etmek, yüksek sesle konuşmak, gecenin bir vaktinde, bahara çağıra sokaklarda, gereksiz yere korna çalmak kul hakkıdır. Zulme uğrayan bir kardeşine gücü yettiği halde maddi veya manevi en azından duasına yer vermemek, yardım etmemek kul hakkıdır. Kim olursa olsun, mümindi, kafirdi, kadındı, erkekti, zengindi, fakirdi. İnsanların kusur ve hatalarıyla dalga geçmek, tepeden bakmak, kibirlenmek kul hakkıdır. Bir insanın ister metroda olsun, otobüs durağında olsun, bilerek sırayı terk edip başkasının sırasına geçmek kul hakkıdır. Borcunu zamanında vermemek kul hakkıdır. Hasta olan bir yakını gidemiyor, telefon açmamak, hal hatır sormamak, Sıla-i Rahim'i terk etmek daha doğrusu kul hakkıdır. Yola tükürmek affedersiniz, sigara izmariti atmak, etrafa çöp poşetlerini atmak, efendim apartmanda halı kilim silkmek, yediğin o ekmenin kırıntıları, sofra bezini dışarıya atmak kul hakkıdır. Senin o kıllarını, ekmeklerini aşağıdaki, senin altındaki oturan, Hanım kardeşinin temizleme lüksü yok, zorunluluğu yok daha doğrusu, kul hakkıdır. İş ve vazifesini yapan bir insana parasını vermemek kul hakkıdır. Sigortasını yapmamak kul hakkıdır. Emeğinin karşılığını vermemek eğer imkanı olduğu halde kul hakkıdır. Söz verdiği halde sözünde durmamak kul hakkıdır. Başkasının CD'lerini, kitaplarını kopyalamak, sahte şeyleri sürmek tamamen kul hakkıdır. Eğer nazarın geçiyorsa böyle insanlar var değil mi? Bunu tecrübe ettik diyelim. Baktığımız zaman bir nazar oluyor. Nazar gücün varsa insanlara dikkatli şekilde bakmak kul hakkıdır. Sigara içmeyen kişilerin yanındasın, o sigarayı içiyorsun, insanları rahatsız ediyorsun, zehirliyorsun, kul hakkıdır. Doğru din bilgisini vermemek dedik ya az önce size beş tane kul hakkı var diye. Şimdi ayrıntılarla böyle örnekler veriyorum. İnsanların bırakın dini öğrenmelerine, ibadetlerine mani olmak, iş yerinde namaz, izni vermemek kul hakkıdır. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz, erkek ve kadın bir arada. Onu ayırma imkanınız var mı? Var. Konfeksiyon atölyelerinde beraber çalıştırdınız, kul hakkıdır. Yaşanacak bazı zinalara, göz zinalarına Allahu Teala'nın sevmediği şeyleri ortam hazırlamak kul hakkıdır. Haksız olarak bir masumunu dövmek, sövmek, şerefine leke atmak kul hakkıdır. İnsanlar soyları ve soplarıyla, milletiyle, aileleriyle, geçmişleriyle dalga geçilemez. Ben Lazım, Çerkes'sin, sen Kürt'sün, Abhas'sın, Gürcü'sün, Göçmen'sin, Suriyelisin. İnsanların boyuyla, anasıyla, babasıyla, soyuyla, sopuyla, milletiyle, geçmişiyle dalga geçmek, küçük görmek kul hakkıdır. İzinsiz yere bir arkadaşının malını almak, onun cep telefonuna girmek, sosyal medya sitelerinde gezerken Twitter'da şurada burada kimin hanımı, ne yapıyor Hangi adam? Neredeymiş? Ne yapıyormuş? Bunları düşünmek, bunları konuşmak, bunları araştırmak kul hakkıdır. İnsanları rahatsız etmek, çevreyi kirletmek hatta sağ sola rastgele çöp atmak kul hakkıdır. Küçücük çocuklarımız nefret ediyorum bu görüntüleri görürken önemsemiyoruz bunları. Biz 3 yaşında, 4 yaşında çocuklarımız şu anda yedikleri gofretlerin, dondurmaların kağıtlarını aldığı gibi cart yere atıyorlar. Çünkü ana baba yok ortada. Anne baba kul hakkına riayet etmiyor ki çocuk öğrensin. Anne baba temiz değil ki çocuğu temiz olsun. Çocuklarınızın daha küçük yaşlarda yaptığı bütün hatalardan, ey anne babalar siz sorumlusunuz. Bunu daha önce duymuş muydunuz? Çocuğunuzun yaptığı bütün hatalardan, bütün yanlışlardan akıl bali olana kadar ki o zaman sorumluluk sahibi oluyor, anne ve babası sorumludur. Çocuğunuz hırsızlık yaptığı anne ve babasının yüküdür o. Akıl bali olana kadar. Çünkü öğretmedi annesi babası. Yere tükürmemesi gerektiğini, hırsızlık yapmaması gerektiğini, dedikodu yapmaması gerektiğini. Öyle anne baba olmak kolay değil. İşte bunlar kul hakkıdır. Sen bir fabrika açtın, Zehirli bir gaz, duman çıkardın. Devlet sana dedi ki bunun için bir baca yapman lazım. Bir tesis kurman lazım. Atık tesisi. Kılıfını uydurdun. Kulakı. İnsanları hakaret ettin. Kulak. Ve size başka bir şey söyleyeyim. Ağzınız açık kalacak şimdi. Arkadaşlar, yemek yerken resmini paylaştın. Ey Ey ahali! ''Ey dindar kardeşlerim, ey Müslümanlar, anlı seydeye gidenler, ey fotoğraflarını böyle albüm albüm paylaşanlar, ey kıyafetlerini nerede aldı, kocası ona hangi takıyı aldı, nereye yemeğe götürdü?'' Bunları çarşaf çarşaf, cahilce sosyal medya hesaplarından gezi görüntülerini, yemek görüntülerini paylaşanlar... Kul hakkına maalesef maruz kaldınız. Neden? Senin gittiğin yere gidemeyen, yemek yemeyen insanlara niye özendiriyorsun? Sokakta giderken bir ahlakımız vardı bizim. Çok güzel bir yaşayış tarzımız vardı. Ayakta yemek yemeyiz. Ya aç birisi karşımdan gelirse... ''Ben niye mahremimi anlatayım? Karımın resmini niye koyayım? Kocamın resmini niye koyayım? Çocuğum yeni doğmuş. Bakın bu da benim çocuğum. Buyurun nazar edin. Biraz nazar edin benim çocuğuma.'' ''Niye?'' derim. ''Bugün Fransa'nın bilmem ne ilçesine gittim. Trabzon'un bilmem ne yaylasındayım. Bakın ailece biz.'' ''Bunu niye verdin? Adam belki hayatında bir kez bir yere gidemedi. Neden özendirdin?'' Bir kafeteryada önünde bilmem ne tatlısı, garip garip isimler, kahvelerin birçok çeşidi var. Bir tanesi de Türkçe değil maalesef, makieto, kakieto, çakieto bir sürü şey. Neden? Batılı olduk böyle, havalı olduk biliyor musun? Ama değerli kardeşlerim, geldik nereye? Paylaşmaya. Neden özendirdin? Al sana kul hakkı. Soğan, sarımsak yedin ya camiye gittin kul hakkı. Rahatsızlık verdiysen. Abi camiye giderken yemeği ver karanfilat ağzına. Leş gibi çoraplarını giydin. iğrenç bir şekilde camiye girdin. Bir kardeşimiz de daha yeni namaza başlamış. Ya şu cumaya gideyim dedi. Adamın burnunun direği kırıldı senin leş gibi çorabın yüzünden. Halbuki elli kuruş bir lira bir çorap al. Evinden temiz çorap getir, ayakkabın kirli olabilir. 3 liraya 4 liraya ayakkabını ıslak giymişsindir, kokmuştur. Olabilir. Kardeşim bir altına ne diyorlar ona? Sandaletlerin üstünde de oluyor böyle. Ondan al. Çorabını, temiz çorabını yanında tut. Kulak. Rüşvet aldın kulakçı dedik. Terör, anarşi çıkardın kulakçı. Mehmetçiğe, ezana, bayrağa Kötülük yapmak istiyorsun. En büyük kulak, hatta dinsizliğe kadar giden kulakkı. Ayrım yaptın çocukların arasında kulak. İnsanları rahatsız ettin. Boş boş kornaya bastın. Bakın çok ilginçtir. Bunun fetvası verildi biliyor musunuz? Hatalı sollama yaptın, kul hakkı. Yanlış sinyal verdin, bilerek vermedin. Onun önüne geçtin. 90 ve 110 ile gitmen gerekiyor. 180 ile gittin kul cool hakkı. Çünkü arkadan ambulans geliyor. 300-400 metre geriden görmüyorsun. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Böyle gençler komiklik yapıyor kendince. Ama bak istemeden de kul hakkına girdin. Senin sebebinle belki o ambulanstaki kişi öldü. Bir gün o senin ambulansın içindeki karın da olacak, anan olacak belki, teyzenin oğlu olacak, sen olacaksın. İtfaiyeye yol vermemek, hasta, kornaya basıp duruyor, yol vermemek kul hakkıdır. Peki üzerimizde kul hakkı var, ne yapmalıyız? Az önce örneklerde aktarmaya çalıştığımız gibi, yaşıyorsa o kişi, parasını mı gasp ettik, iftira mı yaptık, dedikodu mu yaptık, abi telefon aç... Gidemiyorsan, ona cesaretin yoksa telefon aç. Yapamıyorsun iyilik ve iyilik yap onun hayrına, ama kendin sevabın yok onu bil. Mal varsa ortada, mal sahibi öldüyse çoluk çocuğuna götüreceksin. Hiçbir şey bulamadın, paran da yok, onun için dua edeceksin. Kimse bilmiyor bunları, ben de utanıyorum veremiyorum. Hocalarımız bu konuda fetva veriyorlar. Madem bunu yapmadın, öyle öleceğine, ne kadar borcun var, ne vermen gerekiyor, o parayı gerçek fakirlere sadaka ver, sevabını o hak sahibine bağışla. Unutmayın, bir kimseden haksız olarak aldığınız bir kuruşu sahibine geri vermek, binlerce lira sadaka vermekten daha da büyük sevaptır deniyor. Tekrar ediyorum, mektubatta geçiyor bu bir kimseden haksız olarak bir kuruş aldınız, tevbe ettiniz o bir kuruşu geri vermeniz sahibine kimi kandırdıysanız yüzlerce lira, binlerce lira sadaka vermenizden daha büyük sevaptır sizin için. Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse yarım gram gümüş, küçücük bir gümüş için cemaatle kılınmış kabul olmuş yedi yüz namazı alınır ve hak sahibine verilir diyor. Eyvah! Cemaatle kılınan namazımız da yok. Kul hakkını Allahu Teala bizden sormadan önce Rabbimiz Celle Celaluhu bu hakkı almadan önce bizim halletmemiz lazım. Çok güç, çok azabı şiddetli. Ve maalesef en yaygın olanı dedikodu. Bugünkü kul haklarının baş belası. Şeytanın en sevdiği, şu dilimizin ucunda ve kulağımızda biten bu ikilem. Ya konuştuğumuz ya dinlediğimiz. Gelin söz verelim. Bundan böyle yanımızda kim gıybet ediyorsa, bize bir gıybet yazılı olarak da gelebilir. WhatsApp'tan biliyor musun, bunun karısı, şunun çocuğu, şöyleymiş, böyleymiş falan filan. Ya Rabbi diyelim mi, bundan böyle senin izninle. O meclislerde olmayacağım. İnşallah yanımda bir gıybet eden kim olursa olsun o meclisi terk edeceğim. Anam da olsa, bacım da olsa, çocuğum da olsa sus. Allah rızası için sus. Cehenneme gitmek istemiyorum. Senin de gitmeni istemiyorum. Sus. O konuştuğun kişi burada değil. E ben yalan söylemiyorum. Zaten yalan söylesen iftira atmış olursun. Gıybet eşittir. Ne demektir? El cevap gıybet, bir kişinin o konuşulduğu isminin geçtiği mecliste olmadığı halde onun duyduğunda rahatsız olacağı, üzüleceği, kırılacağı, konuşulmasını istenmediği şekilde konuşmaktır. Bitmiştir. Şimdi sorum şu, gıybet yapmadığımız bir sene oldu mu hayatımızda? 2018'e gıybetsiz olarak mı girdik? Nerede dediğinizi duyar gibiyim. Herkesi ne gibi bilirsin, kendin gibi bilirsin demişler. Belki biz de öyleyiz. Işte. Allahu Teala bizleri bağışlasın. Sizi bize bağışlasın, bizi size bağışlasın. Dua edelim kardeşlerim. İşte kul hakları bu kadar tehlikeli durumlar. Kul hakkını önemseyenlerden olalım. Yavrularımız daha küçük yaşlarda sözünün eri olsunlar dedikoduyu yapmasınlar. Biz de onlara çevreyi kirletmemeleri için daha bu küçük yaşlarında bak bu da hak olur. Aman yapma diyelim. Sofrada yediğimiz şeyler unutmadan onu da söyleyeyim. Bunun ne hakkı var ya? Kazandım getirdim. Hayır israf da edemeyiz. Şu an Afrika'da binlerce insan açlıktan hala ölüyor. Biz onu çöpe atamayız. Bu da bir kul hakkıdır. Aman dikkat edelim. Evet, geldi bugünkü programımızın nihayetine. Efendim, sürçili isan ettik, affola. Ne olur, haklarınızı helal ediniz. Bazen ses tonun biraz ileri gitti, geri geldi. aff buyurun diyorum. Hakkılarınızı helal ediniz. Bizden yana helal olsun. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle inşallah. Programın tekrarını dinlemek isteyenler, zaten Halil İbrahim sofrası yazdıklarında YouTube'da Çıkan sayfaya abone olup onlar otomatik olarak güncellenen videolara, tekrarlara erişebilirler. İsteyen varsa kopyalasın, dağıtsın arkadaşlarına. Amacımız, gayemiz bir. Bu programı şurada sunuyor olmam bana bir faydası yok. Maddi olarak sizin izlemenizinde. Size de bir faydası yok. Hayata geçirmedikten sonra. Ama ümidimiz ne biliyor musunuz? Hadi ben bunları uygulamadım. Konuşup durdum burada. Şu yayını kapattım. Hiçbir şey alamadım. Sen de hiçbir şey alamadın. Ama bu programı dinlettiğin bir kişi, bu kul haklarından dolayı kendini geliştirdi. Allah'ın izniyle sen de vesile oldun. Hem sana sevap hem bana sevap. Fena mı olur yani bu kadar bak kul haklarına girmişiz. Birbirimize vesile olalım ve selam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'a ısmarladık.